Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyyühellezine amenü Eufü bil uqud Uhillet lekum Edenler. Akitlerinizi yerine getirin İhramlı avlanmayı helal saymamanız kaydıyla Okunacak, bildirilecek olanlardan başka hayvanlar size helal kılındı Şüphesiz Allah istediği hükmü verir Ya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 Sakın ha sizi haddi aşmaya sürüklemesin. İyilik ve takva Allah'a karşı gelmekten sakınma üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir. Hürrimet aleykumul meytetu. المنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذي من دينكم فلا تخشهم وخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا تمنض قر في مخمة غير متجان في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 Kim şiddetli açlık durumlarında zorda kalır, günaha meyletmeksizin haram etlerden yerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. <Gülüyor>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 Allah'a karşı gelmekten sakının Şüphesiz Allah Hesabı çabuk görendir El yawme uhille lekum uttayyibat Ve ta'amul lezine utul kitaba hillun lekum Ve ta'amukum hillun lehum Vel muhsanat mine elbihim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 in yeah.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 Şükredesiniz. Ve azkuru ni'metallâhi aleykum ve mîsâqahullezî vâthakakum bihi. İz kultum semînâ ve ata'nâ Ve atteku allâh İnne allâhe alînum bi zâti s-sudûdû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 şana an ey iman edenler allah hakkı için titizlikle ayakta tutan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 Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaadde bulunmuştur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliktirler. Ya اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ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 لاإ أ ق الصلا ssebin Andolsun Allah İsrailğullarında'n sağlam söz almıştı. Onlardan 12 temsilci başkan seçmiştik. Allah şöyle demişti. Sizinle beraberim Andolun eğer namazı kılar zekatı verir ve elçilerime inanır onları desteklerseniz, Fakirlere gönülden yardımda bulunarak Allah'a güzel bir borç verirseniz elbette sizin kötülüklerinizi örterim. Ve andolsun sizi içinden ırmaklar akan cennetlere koyarım. Ama bundan sonra sizden kim inkar ederse mutlaka o dümdüz yoldan sapmıştır. فَبِمَا <gülüyor> نَقْضَهِمْ جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزان تطلع على خائنة منه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 onlara bildirecek ya ehle kitap ehli. Artık size elçimiz Muhammed gelmiştir. O kitabınızdan gizleyip durduğunuz gerçeklerden bir sizlere açıklıyor. birçoğunu da affediyor. İşte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir kitap Kur'an gelmiştir. Yahdi bihillahümenitte ba'ariz vallânehu subules Allah onunla rızası peşinde olanları selamet yollarına iletir ve onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarıp kendilerini dosdoğru doğru bir yola iletir. لَقَدْ كَفَرَ الذين قالوا إن الله هو المسيح kulukma yaşa <gülüyor> lallahu şeyin andolsun allah meryem oğlu mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldular Deki ki şayet allah meryem oğlu mesih'i onun anasını ve yeryüzünde olanların hepsini yok etmek istese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 ve bunların arasında bulunanların hükümranlığı Allah'ındır. Dönüşte ancak O'nadır. Ya ahle'l kitabı kad ca'ekum rasuluna yubeyyinu lekum ala fetratin min rusuli an tequudu ma ca'ena -ja min basiri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 Ey kavmim, Allah'ın size yazdığı kutsal toprağa girin. Sakın ardınıza dönmeyin, yoksa ziyana uğrayanlar olursunuz. قالوا يا موسى إن فيها جبارين حتى يخرج منها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 Ey Rabbim! Ben ancak kendime ve kardeşime söz geçirebilirim. Artık bizimle o yoldan çıkmışların arasını ayır dedi. Kâle <gülüyor> fe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 Ben istiyorum ki sen benim günahlarımı da Kendi günahlarını da yüklenip cehennemliklerden olasın İşte bu zalimlerin cezasıdır Derken nefsi onu kardeşini öldürmeye itti de nefsine uyarak onu öldürdü. Ve böylece ziyan edenlerden oldu. فَبَعْثَ اللّٰهُ غُرَابًا يَبَحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَتَ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 Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben?" dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Min acli zalika katabna ala bani isra ila enhu men qatala nefsen bi ghayri nefsin al fesad fil ard Yeah.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 Mucizeler ve ayetler getirdiler. Ama onlardan birçoğu bundan sonra da hala yeryüzünde aşırı gitmektedir. İnnemâ cezâûl-lezîne yuhâribûne allâhe ve rasûlehu ve yes'avun fil arzı fesâden en yukattelû.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 Ancak onları ele geçirmenizden önce tövbe edenler bunun dışındadırlar. Artık Allah'ın çok bağışlayıcı çok merhamet edici olduğunu bilin Ya. Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının. Ona yaklaşmaya vesile arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. İn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 Ateşten çıkmak isterler ama ondan çıkabilecek değillerdir. Onlara sürekli bir azap vardır. Vessâriqü Vessâriqatü feqta'un eyliyehumâ cezâen bimâ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 bu yaşa Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'a aittir. O dilediğine azab eder, dilediğini de bağışlar. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ya <Gülüyor> la الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلا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 سماعون للكذب أكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم onlar yalanı çok dinleyen, haramı çok yiyenlerdir. Eğer sana gelirlerse ister aralarında hüküm ver, ister onlardan yüz çevir.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 وكتبنا عليهم فيها ان النفس بن نفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص من تصدق به فهو كفارة له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 Kim bu hakkını bağışlar sadakasına sayarsa o kendisi için keffaret olur. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler zalimlerin ta kendileridir. Waqaffeyna ala azaarihim ve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 İncil ehli Allah'ın onda indirdiğiyle hükmetsin. Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenler, fasıkların ta kendileridir. Ve enzelnâ ileyke'l kitâbe bilhakkı إِنَّ اللَّهَ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ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 bazı günahları sebebiyle onları bir musibete çarptırmak istiyor. İnsanlardan bir çoğu muhakkak ki yoldan çıkmışlardır. Efe hükmel ve men ehsenu min Onlar hala cahiliye devrinin hükmünü mü istiyorlar? Kesin olarak inanacak bir toplum için kimin hükmü Allah'ınkinden daha güzeldir? Ya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 onun peygamberini ve inananları dost edinirse bilsin ki şüphesiz Allah taraftarları galiplerin ta kendileridir. Ya Ey iman edenler, sizden önce kendilerine kitap verilenlerden dininizi alaya alıp oyuncak edinenleri ve öteki kafirleri dost edinmeyin. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının. وَإِذَا نَادَيْتُمْ Siz namaza çağırdığınız vakit onu alaya alıp eğlence yerine koyuyorlar. Bu şüphesiz onların akılları ermeyen bir toplum olmalarındandır. Kul ya ehlen kitabi hal tenqumun minna illa en deki ey kitap ehli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 Onlar Allah'ın lanetlediği ve gazabına uğrattığı, içlerinden maymunlar ve domuzlar çıkardığı kimselerle şeytanlara tapan kimselerdir. İşte bunların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmışlardır. <gülüyor>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 Onlardan çoğunun günahda, düşmanlıkta, haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün. Yapmakta oldukları şey ne kötüdür. la yenhâhumul vel-ehbâbûne Bunları din adamları ve bilginler günah söz söylemekten ve haram yemekten sakındırsalardı ya yapmakta oldukları şey ne kötüdür. Ve Yehuda dedi Allahı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 ve <gülüyor> ve Eğer kitap ehli iman etseler ve Allah'a karşı gelmekten sakınsalardı, muhakkak onların kötülüklerini örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء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 Onlardan çoğunun taşkınlık ve küfrünü arttıracaktır. Öyleyse o kafirler toplumu için üzülme. İn...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 arsalna ilehim Andolsun sağlam söz almış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 Bu yaptıklarında bir bela olmayacağını sandılar da kör ve sağ kesildiler. Sonra tövbe ettiler. Allah da onların tövbesini kabul etti. Sonra yine onlardan çoğu kör ve sağ kesildiler. Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. <gülüyor>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 Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. ''Lakad keferan lezine kadu inna allaha salisu selaseh ve ma min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 Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler. Allah çok bağışlayandır. Çok merhamet edendir. Mel Mesih ibn Meryem illa resul. Kad halat min qablihi'r <gülüyor> rusul ve ummuhu siddiqah. Kana yakulani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 Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Ant olsun ki kendileri için önceden ahirete gönderdikleri şey, Allah'ın onlara gazap etmesi ne kötüdür. Onlar azap içinde ebedi kalıcıdırlar. kanu <gülüyor> billahi Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene, Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edilmezlerdi. Fakat onlardan birçoğu fasık kimselerdir. <gülüyor> Ey Muhammed iman edenlere düşmanlık etmede insanların en şiddetlisinin kesinlikle Yahudilerle Allah'a ortak koşanlar olduğunu görürsün Yine onların iman edenlere,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 Lamalana la nu'minu billahi ve ma jaana annana'nıl hakku ve na'mu en yedkhilana rabbuna ma'al qawmis salihin Rabbimizin bizi salihler topluluğuyla beraber cennete koymasını umarken Allah'a ve bize gelen gerçeğe ne diye inanmayalım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 İşte bu, iyilik yapanların mükafatıdır. وَالَّذ۪ينَ <gülüyor> كَفَرُوا İnkar edenlere ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar cehennemliktirler. Ya اَيُّهَا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 Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. <gülüyor> ساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحذير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم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 يا ايها الذين امنوا لا الله بشيء من الصيد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 وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَى اللَّهُ عَمَّاً Selef Ve men Azizun Ey iman edenler İhramlıyken Karada av hayvanı öldürmeyin Kim iken onu kasten öldürürse Kendisine bir ceza vardır Bu ceza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 Allah ondan intikam alır. Allah mutlak güç sahibidir. İntikam sahibidir. Uhillelakum saydul bahri ve ta'amuhu meta'an lakum velisseyyâra ve hürrime aleykum saydul berri mâ dumtum hurmâ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 جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى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 i̇l ve Bilin ki Allah'ın cezası çetindir ve Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mâ'la r-resûli illal ve Allah'u yaklamu Peygamberin üzerine düşen ancak tebliğdir. Allah sizin açıkladığınızı da gizlediğinizi de bilir. Ul la yastavi'l khabithu wattayyibu vel au'adabuka kesretul khabith fettaqullah ya ulil albab alallekum tuflihun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 onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir, hemen cezalandırmaz, mühlet verir. <gülüyor> Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu. Ma ja'alallahu min dahiratin wa la sa'ibatin wa la nasilatin wa la hamin walakin allazina kafaru Allah ne bahire ne saibe ne vasile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 tepbesun huma min Ey iman edenler.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 ''Bizim hiçbir bilgimiz yok. Galpleri hakkında bilen ancak sensin.'' diyecekleri günü hatırlayın. ''İz qalallahu ya İsebne Meryem ezkür <gülüyor> ni'meti aleyke ve ala validetik. İz eyyettüke bir ruhil kudüsü tükellimun nasa fil mahdi ve kehla.''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 İz قال الحواريون يا عيسى Hani havarilerde, ey Meryem oğlu İsa.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 İstiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve ona gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Kâle İse bin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 demişti ve iz kalallahu ya عيس abne maryeme ente kulte limm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 Hüküm ve hikmet sahibisin. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها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 şeyin <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> <Sessizlik> Göklerin yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.